Merhabalar sevgili Sözküç'ün dinleyicileri. Bu haftada bir yetişkin sesi duyuyorsunuz yaz tatili dolayısıyla. Genç arkadaşlarımız e, hakları olan tatillerini kullandıkları için e, programları da birkaç haftadır bizler yapıyoruz. Bu hafta Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın yürütmekte olduğu Evimiz İstanbul isimli projeyi sizlere tanıtmak için Aslı'yı davet ettik programımıza Aslı Yıkıcı proje sorumlusu bu projenin sorumlusu diyeyim daha doğrusu hoş geldin Aslı hoş bulduk Zeynep'cim Şimdi evimiz İstanbul'da ya geçmeden önce ilk önce şunu söyleyeyim. Bence çok güzel bir proje ismi. Çok teşekkür ediyorum Çok olumlu şeyler çağrıştırıyor insanları. Ben biraz hani çalışmayı da bildiğim için belki hani İstanbul'u bir evimiz haline getirmeye dair bir şey mi acaba falan diye de düşünüyorum projeyle ilgili olarak. Ama istersen onun ayrıntısına geçmeden önce birazcık ilk önce Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nı tanıtalım dinleyicilere. Gerçi çoğunluğun, herkesin tanıdığını varsayıyorum ben ama biraz daha çalışmalardan bahsetmek iyi olabilir. Ne yapar TGEV kısa adıyla? tamam. Eğitim Gönülleri Vakfı, önce şey söyleyeyim bu sene 15. yılımızı kutluyoruz Eğitim Gönülleri Vakfı'nın ve e, çok kısaca bahsetmek gerekirse 7-16 yaş grubu arasındaki çocukların temel eğitimlerine katkıda bulunmak ve yaşam becerileri kazanmalarına destek oluyoruz. Hı hı. E, bu kapsamda çok çeşitli alanlarda eğitim programları hazırlanıyor ve bunlar çocuklarla beraber bizim kendi etkinlik noktalarımızda e, uygulanıyor. Etkinlik noktalarınız derken yani çocuklarla özel olarak biriye gelebildiğiniz belli alanlar evet, var. Evet belli alanlar var. Yerlişlik etkinlik noktalarımız var. Bunlar aslında e, böyle eğitim parklarımız ve öğrenim birimlerimiz. Hı hı. Bunun dışında gezici öğrenim birimlerimiz var. Bunlar tırlarımız. Ateş böcekleri diyoruz biz onlara. E, çeşitli ilk okullarını geziyorlar. Çok farklı e, illerde Türkiye çapında. Ve onu an, soracaktım. Hı hı. Evet şu anda 34 ilde 86 etkinlik noktasında. Aktif olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. 34 ilk bayağı aşağı yukarı. Evet çok yaygın. Yarısına yaklaşmış durumdasınız evet. Türkiye'nin denebilir. Hmm. E, ne tür peki yaşam becerisi geliştirmek derken? hani e... çok farklı alanlarda aslında hani kültür ve sanat alanlarında olabiliyor. E, spor alanlarında olabiliyor. Hı hı. Çok böyle birçok farklı alanda. Çocukların ilgisine, çocukların, çocukların ilgisine belki. göre belki. Evet. kendi ihtiyaçlara seçim, göre. evet Hem ihtiyaçları göre hem çocukların kendi seçimlerine göre Hı -hı. çok farklı alanlarda yürütülüyor. Çok güzel. Ee, peki o zaman evimiz İstanbul'da sizin bu etkinlik noktalarınızda uyguladığınız bir şey midir acaba? Evet aslında ikili olarak ilerliyor. Hem kendi etkinlik noktalarımızda uyguluyoruz hem ilk öğretim okullarında uyguluyoruz. Bu ne kadar fazla çocuk etkinliklerimizden faydalanabilirse o kadar e, güzel olacağı için... <gülüyor> birçok alanda uyguluyoruz. Yani bu iki alanda uyguluyoruz. Ee, Nasıl bir proje bu Evimiz İstanbul? Evet, ne yapıyoruz Evimiz İstanbul'da biz? <gülüyor> biraz ondan bahsedelim. Aslında genel olarak ilk amaçladığımız çocukların yaşadıkları şehri daha fazla tanımalarını istiyoruz. Aslında daha önce fark etmedikleri küçük ayrıntıları keşfetmelerini istiyoruz. Ee, bu şehirde çok fazla çeşitlilik var. Hem kültürel çeşitlilik var. Ee, çok fazla insan çeşitliliği var, tarihi bir geçmişi var, çok önemli bir tarihi mirastan bahsediyoruz. Bunların hepsini e, çocuklara aktarmak istiyoruz. Onlarla beraber aslında öğrenmek istiyoruz. Bu kapsamda ve tabii aynı zamanda şunu da e, eklemek gerekir. Bu sene e, 2010 Avrupa Kültür evet, Başkenti etkinliği. Şimdi. Zaten Evimiz İstanbul projesinin de İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve İstanbul İl Milliyetin Müdürlüğü Ortaklığında yürütülen bir proje ve bu kapsamda çocukların bu 2010'a 2010 yılında bu İstanbul için özel olan bu yılda bu yaşadıkları şehri biraz daha fazla e, tanımaları için bir fırsat olarak görüyoruz. Hı hı. Ee, şey gibi bir yerden mi yola çıktınız acaba? Ee, ...hani tanımıyor çocuklar yeteri kadar. Aslında belki hiçbirimiz yeteri kadar tanımıyoruz. Evet. Böyle bir ihtiyaçtan mı ortaya çıktı bu proje? Yani aslında proje üzerinde çalışırken biz de bunu fark ettik. Biz de aslında bu kenti ne kadar tanıyoruz? İşte bütün bu içeriklerin geliştirilmesi sırasında... ...çok fazla yeni şey öğrendik. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Çünkü onlar aslında biraz daha ailelerine bağlılar. Ve aslında aileleri İstanbul'u tanımıyorlar. Çok gezme fırsatları olmuyor birçok nedenden dolayı. Ve çocuklar da bu alanda çok büyük... ...eksiklikler diyebiliriz... Hani ...kenti tanıma açısından... ...bunun için aslında çok önemli bir... ...fırsat oluyor çocukların... Tanıması, tanımaları için, tanımaları, evet. yaşadıkları yeri. Aslında okullardan hani kendi öğrenciliğimizden de hatırlarız bir sürü, bir sürü demeyeyim tabii o kadar çok yapılamıyordu belli engeller nedeniyle. Ama hani geziler, geziler olurdu evet. İstanbul'u tanıtmak vesaire açısından ama belki de giderek daha da azaldı onlar. Yani hem İstanbul çok büyüdü bir yandan onun da zorlaştırıcı etkileri olabilir. Hem de e, belki o imkanlar giderek daha fazla azalıyorlar en azından bir. Grup çocuk ve insan için böyle bir şey söylemek mümkün olabilir belki o açıdan da evet. hani bu projenin katkıları olabilir o zaman birazcık içerikten bahseder bahsedelim. misiniz ne, neler var? İçeriklerimizden bahsedelim öncelikle içeriklerimizin geliştirilmesinde bize destek veren danışmanlarımızdan bahsedeyim. Davuşafık eğitim kurumlarından Meltem Ceylen, Ali Beyoğlu. Ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Nila Yılmaz içeriklerin geliştirilmesine destek oldu. Bir yandan da Barış Asırcı projede kullandığımız e, çizimleri geliştiren kişi. O Onun zaman da, bir kitabı falan var bu projenin öyle mi? Çizim falan da olduğuna göre bence. Belki... Broşürlerimiz var, i̇şte, e, etkinliklerde kullandığımız görseller var, çizimler var İstanbul'a ilişkin. Birazdan onlardan da bahsederim. Onların geliştirilmesine destek oldu. Aynı zamanda TGEV'de içerik araştırma geliştirme bölümünden Esin Aksay'ın da desteğiyle bu süreç tamamlandı. Çok farklı alanlarda aslında içeriklerimiz var. Böyle kısaca bahsedersem hı hı. bir kulüp etkinliklerimiz var. Bu etkinliklerde çocuklar bir yarı yıl boyunca İstanbul Kent Kültür Kulüpleri kurarak o kulüple beraber... Etkinlikler hazırlıyorlar. İstanbul bu Kent Kul Kültürü, Kültürü kulüpleri. kulüpleri. Peki bu okullarda kurulmasını önerdiğiniz bir kulüp mü yoksa yani siz kendi e çalışmalarınız içinde mi? Aslında iki boyutu var. Hı -hı. Öncelikle kendi etkinlik noktalarımıza yürütüyoruz. Aynı zamanda bu proje kapsamında hazırlamış olduğumuz bir öğretmen seminerleri bir programı var. O kapsamda da bizim seminerlerimize katılan gönüllü öğretmenlerin kendi okullarında bu etkinlikleri çocuklarıyla, kendi öğrencileriyle beraber uyguluyor olmasını hedefliyoruz. Burada da zaten çok güzel geri dönüşler aldık. Projeden hani içeriklerden biraz bahsettikten sonra onu da tamam, kısaca söyleriz. Ee, bu yarı yıl boyunca çocuklarımız her hafta farklı bir tema üzerinden İstanbul'la ilgili çalışmalar yürütüyorlar. İşte bir hafta İstanbul'la ilgili e, medya ürünlerini izliyorlar. İşte bu İstanbul'la ilgili bir belgesel olabiliyor, tanıtım filmleri olabiliyor, İstanbul şarkıları oluyor. Bir hafta böyle bir çalışma yapıyorlar. İstanbul'la ilgili çeşitli görselleri görüyorlar. Bir hafta İstanbul'da bir mekana bir gezi düzenliyorlar ve bu geziyi düzenlerken bu gezi sırasında aslında sadece e, hani bir şeyleri bir tarih eserleri görmekten çok arkadaşlarıyla beraber bir paylaşımda bulundukları hem anlattıkları hem dinledikleri oyunlar oynadıkları bir süreç. Bunun dışında... Bazen İstanbul'un sorunlarına ilişkin işte çarpık kentleşmedir, şehirleşmedir buna ilişkin çalışmalar yaptıkları bir hafta var. En sonunda da kendi kent kültürü müzelerini kuruyorlar. Kendi etkinlik noktalarında işte belirli tarihi dönemler üzerinden çalışmalar yürütüyorlar. Ve bunları da etkinlik yarı yıl sonunda bir sergi olarak hem arkadaşlarıyla hem öğretmenleriyle paylaşıyorlar. Bu aynı uygulama yani bizim kendi etkinlik noktalarında yaptığımız bu kulüp etkinliklerinin bir de ilk öğretim okullarında uygulanma... Hedefi, hedefi var. Öneirisi var. Önerisi önerisi var. Hı hı. Bunun içinde öğretmen seminerleri gerçekleştiriyoruz. Her İstanbul'daki her ilçede bir seminer gerçekleştirdik. Bu kapsamda seminerlerimize katılan gönüllü öğretmenlerimize bu kulüp etkinliklerimizi yani yarı yıl uygulanacak eğitim içeriklerini aktardık. Gönüllü olarak. Gönüllü olarak katılan, öğretmenler. katılan hı hı. öğretmenlerimize ve e, o seminerde hem e, bu. Eğitim içeriklerimiz aktarıldı. Aynı zamanda bu eğitim içeriklerin ilk öğretim müfredatına e, uygulanabilirliği açısından da danışmanlarımızın hazırladığı bir çalışma vardı. Onu da paylaştık öğretmenlerle. Çünkü kazanımlar ve hedefler açısından bizim eğitim içeriklerimizle ilk öğretim müfredatı arasında paralellikler vardı. Bunların üzerinde bunlarla ilgili yapılan bir çalışmaydı. Ve bu kapsamda öğretmenlerimizin de bu çalışmaları daha sonrasında kendi okullarında ...uyguluyor olmalarını e, istiyorduk. Gerçekten de çok olumlu geri dönüşler aldık. Birçok öğretmenden çok farklı çalışmalarla bu e, eğitimlerimizi... ...yani kulüp etkinliklerimizi uyguladıklarına dair geri bildirimler Hı -hı. aldık. Bazıları hafta hafta uyguladılar. Tıpkı bizim kendi etkinlik noktalarımızda uyguladığımız gibi. Bazıları özel programlar hazırladılar. İşte 23 Nisan olabilir ya da gezi programları olabilir. Çok farklı yollarla kendi öğrencilerine de aktarmış oldular. Ee, onlardan herhangi bir şey var mı? Yani... Çünkü genelde mesela dışarıda sizin etkinlik noktalarınız gibi sistemi sizin kurabildiğiniz, imkanları sizin verebildiğiniz diyeyim aslında yani bu hem ders saatinden hem çocukların oraya geliş gidişine vesaireye bağlı olarak öyle bir ortamda herhangi bir eğitim. Yapmakla hani okulda eğitim yapmak arasında belli farklar oluyor. Hem çocukların bakış açısı hem öğretmenlerin bakış açısı birazcık bunu gösteriyor aslında. Ee, sen mesela hani iki tarafta da uygulanabilir olduğunu söyledim. Bu çok muhteşem bir şey tabii. Ee, bir geri dönüş alabildiniz mi çocuklardan mesela? Yani ilk öğretim okullarında. ...böyle bir sistemi var mı şeyin? Öğretmenlerden geri dönüş Daha çok aslında evet öğretmenlerden Çocuklardan geri dönüş alıyoruz. Tabii Çocuklardan tabii Çocuklardan hani ama, bu tamam. kapsamda biraz daha zor oldu. En azından ilk öğretim Hı -hı. okullarındaki uygulamalardan... ...kendi etkinlik noktalarımızdan tabii ki de Hı -hı. alıyoruz... ...çocukların geri bildirimlerini. Genel olarak öğretmenlerden aldığımız... ...zaten aslında... ...bizim eğitim içeriklerimizi... ...birebir olmasa da... ...kendi müfredatlarında uyguladıklarını söylüyorlar. Bu kapsamda bizim içeriklerimiz onlar için sadece bir model oluyor. Ee, biraz daha farklı belki farklı görsellerle, farklı fikirlerle, farklı oyunlarla uyguladıkları bir çalışma alanı oluyor. Yani öğretmenlerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda bunu Olumlu. paylaşabilirim. Genelde evet. hani süreyle ilgili sıkıntılar oluyor. Mesela hani bir yetişirmeleri gereken bir müfredat var ve hani onun için yeni bir şey koymak ekstradan zor olabiliyor Tabii ama burada zaten, zaten uyumlu... gönüllü. Hem uyumluluk Hı -hı. önemli hem de öğretmenlerin gönüllü, gönüllü olarak destek vermesi. işte bazı Belki daha boş ders saatlerinde sosyal etkinlik saatlerinde bunları hı, uygulayabiliyorlar hı. ya da işte resim ya da müzik derslerinde uyan etkinlikleri uyguluyorlar. Tamamen hı hı. öğretmenin kendi programlaması dahilinde motivasyonuna, motivasyonuna bağlı, bağlı bir şey kaderiyle. olduğu için e, tamamen onları bırakıyoruz hı hı. bu alanda çalışmaları. Bu aslında etkinlik saatleriyle ilgili şöyle bir yeni düzenleme oldu. Muhtemelen haber, haberin vardır senin de ben de yeni e, gördüm de gazetede. E, Ders programı, ders çizelgesini yeniden e, organize etmişler ve aslında üçüncü sınıflar için etkinlik saatlerini beşe, daha bir iki üçüncü sınıflar için beşe, e, dört ve beşinci sınıflar için de e, dörde çıkarmışlar. Birer saat daha azmış eskiden. Dolayısıyla aslında tabii şey olarak bakınca daha çok çocukların SBS'ye hazırlanması Hı. gibi bir şeye kullanılabilir. Hani o serbest etkinlik serbest saatleri, saatleri. Hani evet. oturun çalışın, test çözün gibi ama en azından böyle gönüllü ve motivasyonu yüksek öğretmenler için bu tür etkinlikleri yapabilecek birazcık daha alan açılmış durumda. Umuyorum yani genelde bu tür çalışmalar için kullanılır, bu tür etkinlikler için kullanılır. Hani... Çocukların Açın yaratıcı için, becerilerinin, ya, algılarının için. gelişmesi aslında belki de SBS tırnak içindeki Şimdi. başarılarından çok daha, daha önemli, önemli olabilir. olabilir bir yandan bakınca. Ee, Aslı istersen biraz daha içerikle ilgili konuşalım ama ondan önce bir küçük e, müzik arası verelim. Sizin tamam. seçtiğiniz şarkılarla evet. İstanbul İstanbul'a uygun olması ihtimaliyle e, Ayhan Sicimoğlu'ndan İstanbul Pa Konstantinopol'ü dinleyeceğiz. Evet.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 They say Istanbul means from the city, built on seven hills in her Bosphorus she's very pretty. Grand Bazaar is my favorite, and I love the pistachio nuts, the diamonds, the silver, and the gold. It's the feeling that gets me walking on streets a thousand years old, center of the universe, and a capitals greatest empires of the world, where seraglios were built, arms full of beauties were bought and sold. This tune was sung by Dario Moreno in 1955, he was my grandpa's friend, now rearranged by my daddy. Trend. Let's meet in this town where many people live together in happiness and peace. Dream thousands of years. Let the whole world learn to hold hands. Please, no more wars, hunger, nor tears. <laughs> Müziğimizden sonra geri döndük. Ee, Aslı şu eğitim içeriklerine birazcık daha geri dönelim istersen. Çünkü orada hani hem milliyetimde uygulanabilir olması itibariyle de bir şey var belki. Ee, önemli bir tarafı var bunun. Ama hem de aynı zamanda sen böyle laf arasında söyledin oyunla öğrenme, işte müze geziyorlar ama hani kuru kuruya gezmiyorlar ya, diyeyim mesela evet. bir tabir olarak. Evet gibi sanıyorum daha aktif olarak çocukların kendilerini yaparak öğrendikleri bir model söz konusu değil mi? Yani sadece hani böyle İstanbul işte şudur müziği budur şey, ne bileyim kulesi falan gibi değil ama kendileri bir şeyler yaparak daha evet. keşfe yönelik evet, sanıyorum bir öğrenci. Aslında katılımcı bir mi? süreç. Çocukların Hı -hı. bütün bu etkinlikleri kendileri yürüttüğü bir anlamda işte bazı haftalarda İstanbul'un seslerini tanıdıktan sonra kendi radyolarını oluşturuyorlar. Aa, ne kadar güzel. Bu var mesela örnek olarak da verebileceğim. Kendileri bazen grup çalışmaları bazen bireysel olarak İstanbul'a ait bakışlarını aktardıkları bir süreç. Bu bazen bir işte gösteriyle minik bir performansla olabiliyor. Bazen çizdikleri bir afiş ya da resimle olabiliyor. Bazen yazdıkları bir öyküyle olabiliyor. Çocukların tamamen e, süreçte senin de az önce dediğin gibi aslında oynayarak öğrenme... Ee, sürecinden geçerek tamamladıkları bir etkinlik diyebilirim. Ee, yani dolayısıyla aslında kendi İstanbullarını keşfediyorlardı diyebiliriz değil mi? Kendi algılarıyla. Kendi algılarıyla bakıyorlar. İstanbul'u oluşturuyorlar tekrar kendileri için belki bir evet. anlamda. Böyle belki biraz daha ki... işte detayına e, Hı -hı. ...gireyim ben biraz daha açıklayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Tamam. Kulüp etkinliklerinden aslında bahsettik hani temel olarak e, hem çocukların İstanbul'a bakışlarını. Ee, yeniden ortaya koydukları, hem aynı zamanda İstanbul'un kültürel çeşitliliği, kültürel mirası, tarihi mirasına ilişkin bir çalışma yaptığı, tabii e, az önce dediğimiz gibi hani, Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında İstanbul'da Avrupa'nın, Avrupa'da İstanbul'un izlerini sürdükleri, biraz da aslında e, hani, coğrafya olarak Avrupa coğrafyasına da bir bakış elde ettikleri bir süreç var kulüp etkinliklerinde. Hı hı. Ee, kısa süreli etkinliklerimize geldiğimizde de, Kulüp etkinliklerimiz bir yarı yıl boyunca devam edecek olan etkinliklerimizdi ve hem bizim etkinlik noktalarımızda, sabit etkinlik noktalarımızda yani eğitim parkları ve öğrenim birimlerimizde hı hı. hem de ilk öğretim okullarında öğretmenler aracılığıyla uyguladığımız bir etkinlikti. Yani toplamda kaç hafta aslında? Yarı dönem dersek 14, 16, 15, 16, evet, 16, hafta. 16 hafta bir yarı yıl 16 hafta boyunca. boyunca devam üzerine çalışıyorlar, çalışıyorlar ve sonunda da kendi müzelerini kuruyorlar Aslında Hı -hı. bir proje çalışması olarak Hı -hı. kendi bu 16 hafta boyunca öğrendiklerini yani daha doğrusu yaptıkları oynadıkları oyunları okudukları kitapları vesaire gördükleri görselleri bir şekilde aktardıkları bir sergi çalışmasıyla sergi son buluyor kısa söyle etkinliklerimiz Aslında biraz daha farklı Çünkü sadece üç saatlik etkinlikler bunlar çocuklar üç saatliğine bizim etkinlik noktalarımıza gelerek e, bu etkinliğe katılıyorlar, katılıyorlar. Bunda da iki uygulama var eğitim parkları ve öğrenim birimlerimizde biraz daha görsel ağırlıklı çalışıyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi Barış Asırcı'nın hazırladığı çizimler var. İstanbul'un tarihine ilişkin çocuklara bir bilgilendirme yapıyoruz ve bunlar böyle store şeklinde düzenekler üzerine çizilmiş görseller aracılığıyla çizimler aracılığıyla yapılıyor. İşte tarih öncesi dönemde İstanbul'u anlatan bir mağara yaşantısının çizimi var. <gülüyor> ya da belki Osmanlı döneminde bir kapalı çarşının çizimi var. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ikiye ayırdık onu. Bir eski İstanbul yani bir, bir 1930'ların İstanbul'u bir de işte köprünün yapıldığı böyle 70'ler 70 sonrası İstanbul'un işte Büyük Gökdelenlerin olduğu Taksim'de İstiklal Caddesi'ni şimdi gördüğü, gördüğü İstanbul'a çizimler var. Beş farklı döneme dair. çocuklar bu çizimler üzerinden İstanbul'un geçmişinin aslında ne kadar eskilere dayandığını e, fark ediyorlar. Ve bunları da tabii de yine her dönem için belirli oyunlarla uyguluyorlar. Hı. Aynı şekilde ardından İstanbul oyunlarının adını verdiğimiz oyunları oynuyorlar. Bunlar da yine Barış Asırcı'nın çizdiği oyunlar. Aslında temel olarak hepimizin bildiği oyunlar. İşte puzzle'lar var, yapbozlar var. Hı hı. Bunun dışında bir harita üzerinde İstanbul'a ait mekanları, tarihi mekanları yerleştirdikleri bir oyun var. 3 saat içinde bütün bunlar bütün yapılabiliyor. Bütün bunları yapı yapıyorlar ve en sonunda da bir hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Bu e, kartonet aslında bu bilirsin büyük bir görsel var üstünde farklı dönemlerde yaşadığını düşündüğümüz çocuk figürleri var giyimlerinden anlıyoruz bunları kafa kısımları boş bu hmm. kartonet o çocuk figürlerinin ve çocuklar geliyorlar kafalarını oraya yerleştiriyorlar bir hatıra fotoğrafı alarak ayrılıyorlar. Peki pardon lafını bölüyorum ama şimdi hani bu kadar anlatınca muhtemelen bir sürü dinleyici bunları hani görmek en azından çocukların katılmasını isteyeceklerdir. Belki çocuklar da dinliyordur Dur. umarım biz ve onlar da isteyeceklerdir. <gülüyor> ee, hani etkinlik noktalarımız diyorsun ama birazcık onu söyleyebiliriz. yani Herkes katılabiliyor mu bu etkinliklere evet, mesela? Evet, bütün çocuklara açık etkinlikler hı hı. bunlar. Etkinlik noktalarımız İstanbul'da iki tane eğitim parkımız var. Bir tanesi Bakırköy'de Ferit Aysan Eğitim Parkı, diğeri Fındıkzade'de Sema ve Aydın Doğan Eğitim Parkı. Bunun hı hı. dışında alt öğrenim birimimiz var. 3 Avrupa, 3 Anadolu'da. Dolayakası'nda. Ee, ayrıca bu proje kapsamında İstanbul'da bulunan iki ateş böceğimiz yani gezici öğrenim birimlerimiz 26 farklı e, okulu gezerek etkinlikleri yürütecekler. Yürütüyorlar evet, şu an. Okullara da hazırda. götürüyorsunuz onları. Evet. E, zaten ateş böceklerimiz genel olarak ilköğretim okullarında e, etkinlikleri yürütüyor ve bu proje kapsamında İstanbul'daki ateş böceklerimiz deimiz İstanbul etkinliklerini yürütüyorlar. yürütüyorlar evet. e, şu an bir tanesi Büyükçekmece'de diğeri Sancaktepe'de Etkinliklere devam ediyor. Yaz boyunca da devam etti. Hı hı. Ee, Peki onlar da sürdürecekler mi dolaşmayı? Yani evet. Proje ne kadar sürüyor en azından bu aşaması? 2010 Aralık'a kadar devam edecek proje. Hı hı. Ee, bu kapsamda toplamda 26 okulu gezecekler demin dediğim gibi. Şu an sanıyorum ikisi de 6. ya da 7. okullarında. Anladın, devam etmekte. Şeyde. Belki yani hani bir sürprizle karşılaşabilir çocuklar. Evet, bu, şu an planlaması belli olan e, bir tanesi Eylül'e kadar daha sonra yani Büyükçekmece'den sonra Silivri ilçesine devam edecek. Hı hı. Diğer ateş böceğimiz ise Sancaktepe'den sonra Ataşehir'de devam, devam edecek. edecek. Aslında bir de kültür tırımız var. Onu e, en sona e, saklamıştım biraz. Kültür tırı e, biraz daha farklı etkinlikler yürütüyor. Yani farklı etkinlikler derken Ateş Böceklerimiz ilköğretim Öğretim Okullarında devam ederken ve kendi sabit etkinlik noktalarımız dışında Kültür Tır'ı ilçe meydanlarına gidiyor. Biraz Hı. daha aslında İstanbul, Evimiz İstanbul etkinliklerini sokağa taşıyan biraz daha fazla tanıtıcı Harika. tarafı. Tır şu an Avcılar'da. Avcılar sahilinde etkinliklere hem çocuklarla hem yetişkinlerle devam ediyor. Evet, avcılardan dinleyenleri, avcılar evet, sahiplerini davet, davet ediyoruz, ediyoruz. Bu durumda. Hem e, orada etkinlikler yani çocuk etkinliklerinin dışında yetişkinlere yönelik de e, etkinliklerimiz var. Bir İstanbul filmimiz var. Eğitim gönülleri Vakfı tarafından hazırlanan hı hı. E, o göz onun gösterimi yapılıyor. Bunun dışında tırda çeşitli e, atölyelerin yapılma sürecin içindeyiz şu anda. Hem yetişkinlere hem çocuklara yönelik. Harika. Benzer sosyal etkinlikleri buraya entegre etmeye çalışıyoruz. Peki kültür tırı da dolaşmayı sürdürecek tırı da Evet. Şu an Avcılar'da. Şu anda yine planlaması belli olan Kadıköy ve Kartal'a gidecek. Hı, bize ee, yakın geliyormuş. Evet. <gülüyor> sürekli böyle ilçe ilçe geziyor aslında. Daha önce Taksim ve Beşiktaş'ta eminim dinleyiciler rastlamışlardır. Çekmeköy'deydi. Böyle Tabii sürekli de. geziyor. Peki bunu e, ilgilenen dinleyicilerimiz acaba bir web sayfası falan var mıdır? Evet. E, izleyebilecekleri, takip edebilecekleri hem yani etkinlik noktalarına ulaşmak için ihtiyaç duyabilirler. Hem Ateş Böceği ve Kültür Turun'un programını, programını, programını öğrenmek için. Evet, işte www.evimizistanbul.org üzerinden hem etkinliklerimiz hakkında bilgi alabilirler. Hı. Aynı zamanda belki yetişkinlere, özellikle öğrencilere seslenirse gönüllümüz olarak destek verebilirler. Aynı Bu kadar. kapsamda da hem Tegev'in kendi resmi web sitesinden, internet sayfasından hem de bizim evimiz İstanbul'un internet sayfasından gönüllümüz olarak destek vermek için başvuruda bulunabilirler. Peki o zaman böyle bir çağrı da yapmış olalım. Evet. Lütfen gidin görün ve hatta gönüllü olarak destekte destek de bulun. Ee, süremiz tabii çok kısa olduğu için çabuk bitiyordu. Anlatacak çok şey vardı evet. farkındayım. Belki şöyle bir şey yapabiliriz diye düşündüm. Hani Sizin e, kulüp etkinliklerine katılan arkadaşlar bize aslında İstanbul'u anlatabilirler. Bilirler kendi İstanbullarını bir başka programda. Çok güzel oldu. E, Akımı bu geldi seninle konuşurken. Çünkü yani çocukların e, dilini ve algısını duymak bizim için çok önem taşıyor biliyorsun ki. Çok teşekkürler Aslı. Ben çok Ayaklarına teşekkür sağlık. ediyorum. Çok Kolay teşekkür... gelsin size. E, çok sağlıyorum. Güzel bir proje bu. Yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. E, herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.